Elvan Can ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Eee altın saatler programlarının ses kayıtlarını ...Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın de, destekçisi Bahattin Akşite teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün telefonla ulaşacağımız bir konuğumuz olacak Profesör Doktor Polat Gülkan ama onu ikinci bölümde yani saat dörtten sonra e, yayına e, alacağız Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Programı öğretim üyesi. Polat Hocamız 16. Dünya Deprem Mühendisliği konferansına katıldı. 9-13 Ocak 2017 e, tarihleri arasında. E, Şili Santiago'da gerçekleşti bu 16. Dünya Deprem Mühendisliği. Biz e, yeni yılın ilk programında Pol Polat Hocaya bağlanmış ve e, bu e, konferansa ilişkin bilgileri sizinle paylaşmıştık. Şimdi konferans gerçekleşti. Neler oldu, neler bitti. Onları da Polat hocamızdan dinleyeceğiz. Evet, ben böyle bir giriş yaptım Elvan. Evet. Merhabalar, Merhabalar. Hoş, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi aslında birçok konumuz var. Bu konuları teker teker ele alalım evet. istiyoruz. Arka arkaya Şehircilik ve Çevre Bakanı'ndan gelen açıklamalar var. Yani bu yeni yılın ilk günlerinden itibaren çeşitli yerlerde yaptığı e, toplantılarda, konferanslarda e, konuşmaları var. Bu konuşmalar e, bize tekrar e, depremin ciddiye alındığı gibi bir e, izlenim veriyor. Ama bu ne kadar gerçekçi? Bunu birazcık kendi aramızda konuşmak, evet. tartışmak. Evet. Esasında istiyoruz. bu evet. Arkarki demeçlerin kaynağında şehircilik şurası yatıyor. Evet. Şehircilik şurası Nisan ayında toplanacak genel kurulu. Ama e, bu genel kurul süreci içerisinde iki tane de e, oturum yapıldı. Bunlardan bir tanesi 27 Ocak'ta Ankara'da yapılan oturum. Ondan sonra büyük de oturum. De, evet. 19 Şubat'ta İstanbul'da e, iki, ikinci oturum yapıldı. Evet bu e... E, bu e, şeyler e, söylemlerde esasında e, hem bu ...şura toplantıları... ...oturumları... ...hem e, Çanakkale e, civarında... Ayvacık civarında son dönemlerde... E, ...çok... E, ...ilgi çeken bir deprem fırtınası... Arka, arka arkaya. Birçok e, bir deprem meydana gelmesi. Ama e, onun ötesinde de... ...inşaat sektöründeki acaba... ...bir durgunluk mu var söyleyenlerin... ...gittikçe arttığı bir dönemde... ...bu konu e, hızlı bir şekilde... ...ve de e, sanki üzerinden... ...büyük depremin... O, on, ...1999 depremlerin üzerinden 17 yıl geçmemiş gibi birdenbire İstanbul'un karşı karşıya kaldığı tehlikeler filan bir ilginç bir... Açıklamalar zinciri başladı. Açıklamalar zinciri başladı, aynen öyle. Hepi evet. bir son bir ay içerisinde esasında bu arka arkaya gelen belki dördüncü, beşinci açıklama ben yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Değil mi? Ve Kentsel dönüşüm vurgusu tabii çok fazla yapılıyor. İstanbul'da iki İstanbul... yüz ta bin tane binanın mutlaka evet, yani, yıkılması e, gerektiği Şimdi bu yani e, Şehircilik Çev Çevre Bakanı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın e, Mehmet Öztürk'in söylemleri esasında eski söylemler. Evet. Yani bunlar çok yeni şeyler değil İstanbul'da. işte 7.7'den büyük bir depremin e, olma olasılığının işte çok yüksek olduğu ve 2030 yılına kadar böyle bir depremin e, olabileceği. Konusunda zaten da, ta 99'dan beri konuşulan şey. Evet. Hani bunu yeniden gündeme getirilmesi, e, tabii dönem dönem getirilmesi ve hatırlatılması çok önemli. En azından o algının, o farkındalığın yaratılması çok önemli. Ama hani bu böyle tesadüflerle bir araya gelince insan kafasında soru işaretleri de uyandırmıyor değil. Evet bir de bizim başımızdan geçen e, bir başka hadise var tabii. Vakti zamanında kentsel dönüşüm. M ilişkin, ilişkin açıklamalar yapılıp arkasından da kentsel dönüşüm yasası çıkartıldığında biz Altın Saatler programında çok sevinmiştik ve buna ilişkin bir takım programlar yapmıştık. Aynı şekilde esasında bu açılışta yaptığım, söylediğim şeylerin birazcık böyle acı ve havası evet. tadı oradan geliyor. Oradan yani geliyor. Kentsel dönüşüm konusunda hani bu konuda uzun yıllardır çalışan birisi olarak hakikaten kentsel dönüşüm bu anlamda ...risklerin azaltılması yönünde... ...atılabilecek en büyük adım olduğu ve... ...çok büyük bir fırsat olduğu... ...bu fırsatın da bir şekilde... E, ...bu e, çerçevede yakalanabileceği... ...düşüncesiydi. Ama e, geçen süre içerisinde... E, ...fahlarca da... ...programda da belirttik... E, ...ortaya çıkan şey... ...kentsel dönüşümden daha çok... E, ...birazcık bina dönüşümüne... ...ve e, rant kavgasına... Evet dönüştüm. maalesef. Ve e, yani birkaç çok... Hani örnek gösterebilecek proje dışında da gerçek anlamda bir dönüşüm söz konusu olmadı. Evet, şimdi e, bu e, bakanın yaptığı açıklamalarda özellikle bazı noktaların altını çizmek istiyoruz. Şimdi diyor ki e, İstanbul'da diyor e, 2030 yılına kadar bir Marmara Denizi'nde meydana gelecek uzmanlarca konuşulan depremin etkileri olacak diyor. İstanbul için ayrı bir çalışma yaptığını yani kişisel bir çalışma yaptığını belirtiyor. Pilot bölgeler seçtim diyor. 200 binin üzerinde binayı dönüştürüp değiştirmemiz lazım diyor. Şimdi 17 yıldan beri yapılmış olan birçok çalışma var. Tabii, tabii. Hazırlanmış olan birçok rapor var. Örneğin işte bizim üzerine çok program yaptığımız İstanbul için Deprem Master planı. Onun arkasından gelen Deprem Şurası. Bütün buralarda çıkmış olan son derece değerli raporlar var. Ve İstanbul'un bütün e, felaket senaryoları da e, birkaç kez Kırı'dan revize edilir. Evet. En, en son işte 2009, Şimdi, 2009'da galiba revize evet. edildi galiba değil mi? böyle bir şey var. Yani evet. bu Ay, rahmetli Aykut Barka'dan itibaren evet. e, esasında 99 öncesinden başlayan bir söylem bu. E, İstanbul'un bu riskleri her zaman e, ifade ediliyordu. Daha doğrusu İstanbul civarındaki bu sismik tehlike evet. söz konusuydu. Hayır risklerin azaltılması konusunda neler yapıldı? İşte 17 yılın hesabını orada bir noktada vermek gerekiyor. Evet. Yani Burada enteresan olan tabii yani sanki bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış gibi İstanbul için ayrı bir çalışma yaptığını belirtmesi Pilot, bölge, pilot bölgeler seçtiğini söylemesi bunlar tabii hakikaten çok garip geliyor. Özellikle bu konuyla ilgili olan insanlar ciddi şikayetlerde. Şöyle olurlar. geçmişi hatırlayalım. Yani ilk bu kentsel dönüşüm yasası diye adlandırdığımız yasa çıktığında rakam verilmişti zaten. Bütün Türkiye'de altı buçuk milyon binanın. Değil mi? Tabii. Ee, öyle yanlış hatırlamıyorsun. 6,5 milyon binanın e, yeniden yapılması, e, yıkılıp yeniden yapılması gerektiği söyleniyor. Bu 6,5 milyon rakamına varırken mutlaka İstanbul'da da kaç tane binanın yıkılıp yapılacağı e, bir şekilde tespit edilmiştir. 81 filan. Ee, kişinin e, etkileneceği, can kaybı onların olacağı. Onların ötesinde bir de evet. hayır. Mevcut bina stoku içerisinde kaç Doğru. tanesinin yeniden yapılması gerektiği. Zaten yani hesap ortada. Şu kadar evet. bina var. Bunu biliyoruz ki yüzde altmış ila yetmiş küsüre arasındaki yapı deprem konusunda yeterli şeye, güce sahiptir ve bu konuda bir mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi bu yeniden ortaya çıkması bir şeyi vurgulamak. Bir şeyin hani altını çizmek üzere ...bence söylenmiş bir şey. Evet. <gülüyor> bu arada hani e, bu konuda biraz hassasım ben. E, bakanın e, gazetelerde çıkan ifadesi ben e, canlı olarak izlemedim. Ama 7.2 şiddetinde bir deprem dediyse bakan e, orada durumu vahim yani. Büyüklükte şiddeti bakan Bey'de de anlatmak gerekecek herhalde. Maalesef <gülüyor> böyle, maalesef böyle. Evet ve diyor ki gene ÖSASİK'i... Ee, Sayın Bakan, bir takım yasal çalışmalar yaptık. Belediyelerimizi ve müteahhitleri ilgilendirecek olan imar yasasını değiştiriyoruz. Hı hı. İstanbul ile doğudaki bir ilimizin mevzuatı aynıydı. Biz bununla ilgili değişiklik yapacağız. Her şehrin imarı ayrı olacak. Şimdi bu da bir, bir garip açıklama. Çünkü son çalışma e, deprem yönetmeliğinde yapıldı. Yani burada belirtilen çalışmaların bir kısmı... ...deprem yönetmeliği... ...kapsamı içine giren konular... Onun, Onun da ötesi dışında... imar planlarıyla ilgili bir şey var... ...ama orada yani geçmişte... ...son dönemlerde daha doğrusu... ...2009'dan beri yapılan uygulamalarda... ...belediyeler devre dışından çıkartılıp... Evet. ...işte... ...Ankara'dan merkezden bir takım... ...kararların... ...gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi birdenbire bu, burada bir değişiklik mi öngörülüyor, ben tam olarak anlamadım açıkçası. Yani e, belediyelerin e, herhalde doğru olanına geri dönüş var. E, bu işlerin yerelde karar verilmesi ve, ve yerel belediyelerin bu anlamda... E, ...karar merciği olması gerektiği, Ankara'nın müdahale etmemesi gerektiği şeklinde evet. anlıyorum. Bir, e, bir önemli e, cümleleri daha var. Yeni yapacağımız binaları yüzyıl dönüştürmeye gerek yok diyor. E, bu bilgi yani bizim bildiğimiz bilgilerle çelişen. E, şimdi e, yani inşaat mühendisliği olarak betonarme binanın ki bunların çoğunun betonarme bina olduğunu biliyoruz. betonarme evet. binanın ömrü belli. Bu yüzyıl e, rakamını nasıl e, şey yapmış... E, Bilemiyorum ve betonarme binaların ömrünü uzatacak bir özel hani yapım tekniği falan geliştirilmiş bir söz konusu olabilir Değil. mi bilemiyoruz. Ama bu rakam biraz şey, hani, yani, abartılmış e, bir rakam. Yani ekonomik e, ömür konusunda binalara biçilen 50 yıllık e, sürenin tam iki katı bir açıklama yapıyor bakan. E, kentsel dönüşümün faydası var diyor. Hı hı. ...ekonomiye katkısı müthiştir diyor. İşte Aslında zaten bütün her şeyi Ana, ana nokta yani. burada evet. evet. Yani inşaat sektörünün hareketliliğinin devam etmesi gerekiyor. Ee, şu sıralarda... E, ...açıkçası inşaat sektöründe... Daha çok net olarak hani ifade edilmeyen ama alttan alta çok fazla konuşulan bir durgunluk var. Hatta bugün e, Maliye Bakanı e, bir televizyon programında şeyi söyledi. Yani bu yabancılara e, inşaat satışlarında KDV'nin e, sıfırlanması gibi bir karar Öyle e, söz konusu. Yani e, o sektörü canlandırmak, satışları arttırmak ve bir şekilde e, inşaat sektörü hani... ...şeye bak, olarak bakarsanız... Işte ...bir lokomotif sektör... E, ...gerek e, iş gücü... E, ...gerek e, işte de, daha başka... ...alt sektörleri... E, ...çok etkilemesi nedeniyle... E, ...önemli... ...ve Türkiye'de son 14-15 yılın... şey hakikaten lokomotifi oldu... Yani evet. ...bu şekilde... ...en İn, öndeki sektör... E, ...inşa edilerek büyüdük... Evet. E, ...ve e, yani... ...sanıyorum o cümle... Genelde. Bu cümlenin devamı var tabii diyor ki hedef yedi buçuk milyon binayı dönüştürmek'tir. Yani İstanbul'da 200 bin Türkiye çapında yedi buçuk milyon binayı dönüştürmek'tir. Kentsel dönüşümün faydası var. Biraz önce söylediğim gibi ekonomiye katkısı müthiştir 45-50 milyar dolarlık bir gelir olacak. Hepsi yerli ve milli'dir. Milyonlarca insanlar çalışacaktır. Yapacağımız çok şey var. Bu diyorum. gelir kavramını ben hani bilemedim. Ona şeyler hani... Daha bu konuda... Yetkin olan iktisatçılar hani gelir olarak bunu görmek ne demektir? Ee, bilemiyorum. E bunu e bana sormuyorsun e herhalde. Yani mi? <gülüyor> evet. eko ekonomiye bir girişimi ol <gülüyor> e olacak, nasıl olacak onu anlamış değilim. Ee, evet. Yani şey... E bu... ...kentsel dönüşme, yeni bir ivme kazandırmak, yeni bir hareketlilik kazandırmak için e, son dönemlerde İstanbul depremi... E, ...biraz daha fazla gündemde, e, yani gündemde kalması tabii çok önemli, e, unutulmaması gerekiyor, mutlaka hazırlık yapılması gerekiyor. Ama e, yani halkın bilinçlenmesi e, bu konuda e, sadece inşaatla değil, başka alanlarda da bir takım faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi ee, şey, bu bir de bir ha. şey var tabii. Yani bununla birlikte biliyorsunuz bu... E, yani İstanbul çok yakından ilgilendiren bir konu. Hani e, dikey mi... Büyük, büyük şey, e, yatay, mı? yatay mı? E, yatay <gülüyor> mı olacak Binalar. şeyler evet. Yani İstanbul dikey büyümüş artık. Bunun yataylaşmasına olanak yok. Yani. Evet. Bu böyle bir şey söz konusu değil. E, ve yani bunun tartışılması bile şu anda herhalde... E, ...konunun e, ilgilileri tarafından birazcık... E, Müstehsi bir ifadeyle izleniyordur diye düşünüyorum. E ama bir de yani şöyle de bir gerçek var herhalde. Yani e, bunlar böyle uzaydan, merihten gelen insanlar tarafından inşa edilmiş yapılar değil. Esas itibariyle 2000'li yıllarla e, işte 2017 arasında e, yapılmış. Hatta büyük projeler olarak da adlandırılan bazıları da var ki hı -hı, hı -hı. önümüzdeki dönemde hepsi, bunlardan... için özel, hepsi için özel imar alınmış tabii, ee, ve tabii. E, yani orada söylemeden edeme edemeyeceğimiz bir şey daha var e, çünkü o da çok gündemde e, yani İstanbul'da işte afet sonrası toplanma alanları afet sonrası yeniden hani yaşamın e, normal dönmesi aşamasında kullanılacak olan alanların önemli bölümü de bu arada kaybedilmiş vaziyette ee, rakamsal olarak esasında çok büyük alanlardan da çok büyük sayıda ve çok büyük alanlardan söz ediliyor ama e, açıkçası e, bu e, bilemiyorum e, nerelerde bu alanlar. Gerçekten e, e, bu amaçla yani deprem sonrasında kullanılabilecek, e, toplanma alanları kullanılabilecek, geçici e, e, barınak olarak kullanılabilecek bir sürü alan şu anda kullanılıyor. E, 30-40 kartlı binalarla dolmuş vaziyette. Donmuş evet. Eğer şeyi düşünüyorlarsa... ...ki o öbür konumuza geçmemize belki de... ...yarar olacak. Bu kıyılarda... ...dolgu olarak yapılmış olan işte... ...Maltepe ve Zeytinburnu'ndaki büyük araziler... ...de bu işin içerisinde alınıyorsa... ...o zaman... ...durum gerçekten vahim yani. Evet. Şimdi bu e, Şehircilik Şurası 2017'den bahsetmiştin. Hı hı. E, evet bu 27 Ocak 2017 tarihinde yapıldı. Geçen programda da kısaca özetledim. Mesela bu e, şuraya ee, odalardan hiçbirisi inşaat mühendisleri odası da dahil olmak üzere hiçbirisi Hı -hı. çağrılmadı. Hı -hı. Ee, bu o, şehircilik şurası da e, uzun bir çalışma olarak planlandı. Hı -hı. Ee, Şuranın ana teması şehircilikte yeni vizyon. Evet. Hedef Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde paydaçlarla birlikte belirlemek ve buradan hareketle de Şura'nın süreceği üç ay sürüyor Şura. İşte Şehirleri... Nisan'da genel kurulu olacak abi. Evet. İkinci toplantıyı ben demin size İstanbul dedim ama Antalya. Evet Antalya'da yapılacak. Antalya yani. Şehirlerimizde kimlik, planlama ve tasarımdan... ...kentsel dönüşüme, şehirleşme, göç ve uyumdan... ...şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolüne kadar... ...çok geniş bir yelpazede çalışılacak diyor. Ee, şura sonrası yayınlanacak olan sonuç bildirgesinde bu bildirgeye daha hala e, ulaşamadım ben hı hı. ama belki de ben bulamadım ama e, on gündür e, peşindeyim halen e, ulaşamadım. Önümüzdeki günlerde olduğu takdirde onu da dinleyicilerimize aktaracağız. Sanıyorum Mart ayında düzenlenmesi planlanan bir toplantı da var. Ondan sonra daha bir sonuç belirik. Şimdi komisyonlar, komisyonlar kuruldu. Kolay. Şura komisyonları kuruldu ve çalışma konuları belirlendi. Dört komisyon var. Birinci komisyon şehirlerimizde kimlik, planlama, tasarım. İkincisi kentsel dönüşüm. Üçüncüsü şehirleşme, göç ve uyum. Dördüncüsü de şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin e, rolü Buna ilişkin verilmiş olan bilgilerde enteresan bazı noktalar var. Onları da kısaca özetleyeyim. Şimdi diyorlar ki bu komisyon üyelerinin kurumlara göre dağılımı, şey sivil toplum kuruluşları odalar, özel sektör ve iş dünyası. Bunlar toplam 34, 36 kişi ve yüzde 29'unu, pardon. 38 kişi ve yüzde 38'ini oluşturuyor diyor. Akademi 34 kişi yüzde 29'unu oluşturuyor diyor. 52 kişisi de tamam. kamu kurum ve kuruluşlarından valiliklerden ve yerel yönetimlerden geliyor diyor. Ama işte bu sivil toplum kuruluşları bugüne kadar benim tespit edebildiğim kadarıyla. Ee, bilinen e, kuruluşlardan e, buraya katılan e, sadece bir e, kuruluş var. Hı hı. Onun da birebir şehircilikle ilgili bir e, amacı hı hı. Ee, ve e, faaliyeti yok. Ee, onun dışında tabi bilmediğimiz bir sürü sivil toplum kuruluşu var ama odaların burada yer almaması da tabi ki son derece önemli bir eksiklik. Biz hı hı. takip edebildiğimiz kadarıyla bu komisyonların çalışmasını ve ee, Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek olan... ...senin biraz önce belirtmiş olduğun... ...Şura Genel Kurulu'nu izlemeye... Evet. ...oradan da bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hı -hı. Evet. Evet. Şimdi e, buradan hareketle... E, ...aslında e, buna ilişkin vereceğimiz... E, ...detay bilgiler var ama bu kadarla... ...bugünkü programda yetinelim. Yani bu işte komisyonların... E, Hangi alanlarda çalışacağına ilişkin detaylar elimizde. Ama onu daha sonraki programlarımızda tekrar ele alırız. Belki de tek bir konu olan, ya, olarak o, bunu o, işleriz. Olay o kadar önemli ki. yani Şimdi baktığınızda şu anda 2012-2013 itibariyle galiba Türkiye nüfusunun %77'si kentlerde yaşıyor. Evet. Ve, ve bu şey hızla da artıyor. Yani esasında kentlerin yönetimi. Burada e, takip edilen e, stratejiler, politikalar bunlar o kadar önemli şeyler ki e, afet açısından da çok önemli. Çünkü şu anda afet riskini arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi bu kentlerde çok yoğun olan e, şey e, nüfus birikimi ve e, kentlerin sağlıksız gelişmesi. Evet. E, şimdi bunları yani bu noktada doğru müdahale edilmezse, bu noktada doğru bir şeyler yapılmazsa ve bu yatta bunları yapmakta gecikilirse bu risklerin azaltılması değil, her geçen gün riskler üzerine risk koyuyoruz. Yani e, afet konusunda çalışan herkes için esasında hani şehircilik şurası, şehirlerin güzelleşmesi falan bir ayrı olay. Ama öbür taraftan risklerin arttırılması açısından da son derece önemli. E, bu, bu noktada alınacak kararlar, uygulanacak politikalar, izlenecek Stratejiler. Evet, evet Ve alınacak, e, uygulanacak olan evet. e, projeler e, ve önlemler. Şimdi e, yani söylemeden edemeyeceğim. Açık Radyo'da başka programlarda da e, dile getirildi, bahsedildi. E, mesela bütün bu e, deprem tehlikesine ilişkin e, haberlerin yanında... ...aynı zamanda koskocaman yeni projelerden bahsediyoruz. Evet. Pendik önlerinde 630 bin metrekare... E, ye ulaşacak üç yapay ada yapmayı planlıyoruz. Yani e, denizin ortasına üç tane e, yeni Do ada yeni yapacağız. Dolgu, yapacağız dolgu yani. alanı yapacağız. E, bunların da e, topraklarını nereden getireceğiz? Kanal İstanbul için yapılan kazıların yani yani İstanbul'da, ya e, İstanbul'da yaşayanların herk hep herkesin farkında olduğu bir şey var. Toprak e, bol miktarda var. Evet. E, dünyanın merkezine doğru e, gittikçe daha derin çukurlar kazmaya başladık. O yüzden hani e, o noktada dolgu malzemesi bulmakta büyük bir zorluk çekeceklerini zannetmiyorum. Ama hakikaten mesela Pendik e, benim bildiğim kadarıyla bunu e, jeofizikçilere falan da sormak lazım ama... ...Pendik e, tuzla civarında deniz altında bir heyelan olayı zaten geçmişte de olmuş... Yani orada bir şey var. Zaten bir... ...tarihçe var. Evet. Yani, hatta bir sorun olduğu belli. Bir sorun belli. olduğu kesin. Onun tarihsel kayıtları tarihsel da var. Kıtağı, aynen kayıtları evet. da var. Orada bir tane batık adamı falan da buldular. Değil mi yani sonunda? Evet. Yani şimdi... ...dolgu alan, hani ...tabii ki mühendislikte... ...olmaz diye bir şey yok. Yaparsınız ama bunu... Gerçekten bu kadar riskli bir şey te, yani daha doğrusu tehlikenin çok fazla olduğu bir alana yapmak. Ee, hani bütün ekolojik şeyleri bırakıyorum ben. Ee, Etkileri. Etkilerini bırakıyorum. Tabii. Sadece hani e, tamam başka bir çıkarımız yok. Hani bu, bu yapılacaktır diye düşünse. Acaba orası doğru bir yer mi? O, hakikaten o... Yani, bir e, de buna ne ihtiyaç solmuş. var? yani? O, o ayrı hikaye. Yani evet. me, mevcut şeyleri, sahilleri falan tamamıyla e, kapatıp doldurup ondan sonra e, adalar e, yaratıp orada bir e, nasıl diyeyim? Rekreasyonel alan mı oluşturmaya evet. çalışıyorlar bilemiyorum. E, burada tabii ki... E eğlence ve su sporları merkezi e, yapılacak. 630 bin metrekareden bahsediyoruz evet. toplam. Hı hı. E, enteresan yani. Hı hı. E, ve e, bir yandan da <gülüyor> e, yani İstanbul'un deprem risklerinden bahsedip işte ...binaların yenilenmesinden bahsedip bu tür e, koskocaman büyük e, projeler peşinde de koşmaya devam ediyoruz. Böyle, böyle bunları duyduğun zaman benim aklıma hep şey geliyor. E, 99 depreminde Değirmen hali. Evet. Değirmen Deren'in ki orası esasında doğal dolgu alanıdır. 600 yıllık çınarların olduğu bir alan. Ama o bile biliyorsunuz 17 metre denizin dimine gitti. Doğru. Yani e, bu her zaman için çok büyük ki. Artı işte İstanbul'da Binalar da, denize indi. Binalar denize alanı olduğu gibi kayda gitti. E, öbür taraftan şey var. E, yani İstanbul'da hani çok tartışılıyor, tartışılıyor ama tarihsel bir de gerçek var. E, şu veya bu şekilde tsunami dalgaları oluşuyor. Bu dalga hani e, denizaltı heyelanlarından oluştuğu söyleniyor filan. Bir, bir takım değişik görüşler var. Ama... Yani tsunami dalgası iki metrek bir dalga geldiğinde bugün e, park olarak o, şey, şey yapılmış olan e, Maltepe, Zeytinburnu. bunu, bunlar, bunlar tamamıyla tehlikeli alan haline geliyor. Ka şey kaymasa, işte denize e, akıp gitmese bile e, oraları e, insanların toplanmaları, insanların e, şey yapmaları için çok yanlış yerler. Evet. Evet yani e, dediğimiz gibi bir yandan şehircilik şurası, bir yandan deprem tehlikelerinden söz edilmesi, bir yandan da yepyeni e, bazı büyük projelerden bahsedilmesi e, birbiriyle ne kadar uyum içinde artık onu da dinleyicilerimiz. takdim. kafamız taktikleri. karışık galiba değil mi? Evet. Şimdi e, bu e, Şubat ayının başından bugüne kadar aslında e, Ocak ayı... E, iş cinayetleri raporunu aktarmayı e, ihmal ettik. E, programlarımızın yoğunluğu nedeniyle. E, enteresandır. 2016 yılının da e, çok kısa bir özetini e, verecektik ama bizden sonraki programcı arkadaşlarımız zaten bu konuyu bu, bütün evet, program konu, konunun boyunca... Konunun önemine binaen açık radyoda evet. e, yoğun olarak bu konunun evet. üzerinde duruyor. Evet. E, gerçekten e, yani e, iş cinayetleri Hız kesmeden hatta hızlanarak diyeyim. Devam, devam ediyor. ediyor. Ve, e, hani Biz onun için bugün sadece Ocak ayı Ocak ayını verelim. verelim. Evet. Ee, bir kıyaslama yapabilmesi için dinleyicilerimizin 2013 yılının Ocak ayı da en az 81 işçi vatandaşımızı kaybetmişiz. 2014'te bu rakam 101'e yükselmiş. 2015'te 128'e 2016'da 119'a 2017 yılının Ocak ayında ise 161'e yükselmiş. 161... Sektörler arası dağılır mı nasıl? Ee, şimdi ona geçeceğim. Ee, şeye e, geçmeden önce, e, diğer bilgileri vermeden önce. E, şöyle gene e, taşımacılık %19 inşaat. Ve yol yüzde yirmi. Bu ikisi zaten 60 alt gidiyorlar. Ya birisi önde ya diğeri önde. E, ticaret ve büro yüzde se sekiz. Savunma güvenlik yüzde yedi. Tarım orman yüzde altı. Madencilik yüzde dört. Konaklama eğlence yüzde dört. Belediye genel işler yüzde dört. Gıda şeker yüzde dört. Ağaç e, kağıt yüzde üç. Diğer iş kolları ise yüzde on ağırlıkta. Evet, Metal yüzde. 11. Evet, evet. Ee, bunların e, nedenlerine göre dağılımına gelince e, orada da e, çok büyük bir farklılık yok diğer aylardan ve yıl ortalamasından e, trafik e, servis kazaları yüzde üç... ezilme göçük yüzde 18 düşme yüzde 14 e, kalp krizi bu enteresan bir şekilde evet, evet. yükseliyor yüzde 9 intihar yüzde iki Pardon yüzde7 Bu da olmayan az olan evet. veyahut da çok da tespit edilemeyen e, bir alandı e, ama e, bunu da e, tespit etmeye başladılar silahlı şiddet yüzde altı zehirlenme boğulma yüzde5 patlama yanma %4, elektrik çarpması yüzde4 nesne düşmesi nesne düşmesi yüzde üç Diğer nedenler toplam yüzde yedi gibi bir evet. rakama ulaşıyor. Ee, yani şeyin e, 2017 Ocak ayının genel durumu bu. E, şu da çok enteresan. E, yani her e, ay artması bir tarafa e, bir yandan da e, sürekli önlemlerin arttırıldığından bahsedilirken evet. bunun meydana gelmesi e, tabii ki ee, bize başka soruları da e, sordurması gereken bir konu. Ya, Ama... e, Serkan e, Bey buradayken e, konuşuldu. Esasında tabii bir sürü faktör var bununla bağlantılı. E, bu hani güvenlik e, kültürünün de olmamasından da be, e, bir takım şeyler e, sanıyorum e, alınan tedbirlere karşı e, yükselmeye devam ediyor. Evet. Bu şeyi anlayamadım bilmiyorum sizin konuda bilginiz verme. Bu e, intihar. İş kazasına nasıl giriyor? Hangi şeyle giriyor? Evet onu da... E, araştırmak lazım. Araştırmak lazım e, ve e, bunu, bu işin uzmanlarına, iş uzmanlarına sormamız yani, evet. lazım. Evet. E, bu arada... E, Mobbing ile falan bağlantılı bir şey mi diye düşündüm var, de o yüzden. Var. Hani, evet. Yani ona ilişkin bir açıklama var. Evet. E, e, kısaca şeyi vereyim. Onun e, bilgisini vereyim. Mobbing, borç ve işsizlik baskısı nedenli intiharlar beşinci sırada diye Anladım. açıklama <gülüyor> yapıyor ama <gülüyor> bunun tabi biraz daha e, izahı Güzel. gerekiyor. Hı -hı. E, onu da başka bir programda ele alalım. Belki bizden sonraki e, programcı arkadaşlarımız Beğitim. onun üzerinde de evet. dururlar. Buradan da onlara bir merhaba diyelim. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra Polat Gülkan hocamıza telefonla bağlanacağız. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen Jealousy, mm he -hmm. waits behind him. Her fiery green gown snares at the grassy ground. Through all the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy to a voice arm is the officer ready. But wonder why the fight is But they are And he flashes troopers of war and ribbons of euphoria. just young, full of daring, but very unsteady for the first go-round. My yellow, in this case, is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's right to like me, and all of these emotions of mine keep telling me from uh, giving my life to a rainbow. Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Birinci bölümde e, çeşitli konuları Elvan'la birlikte ele aldık. Şimdi e, Profesör Doktor Polat Gür Gülkan hocamıza bağlanıyoruz. Evet e, hocam merhabalar. Merhabalar. E, Elvan Cantekin'le birlikteyiz e, hocam. Evet hocam merhaba. 16. Dünya Deprem Mühendisliği konferansı öncesinde sizden ön bilgileri almıştık. Arkasından Şili-Santiago'da 9-13 Ocak tarihleri arasında yapılan bu konferansa katıldınız. Sizin de sunumlarınız evet. vardı. Sizden bilgiler rica edebilir miyiz hocam? Ne oldu, ne bitti? İsterseniz Gülkan Bey, ben size konferans hakkında bir genel... E, ...görünüş nasıldı... ...onun hakkında bir şey vereyim... ...ondan sonra birkaç tane de özel... E, ...başlıkları anlatırım size... E, ...bir defa Şili... Güney e, Yarım Küre'de olduğu için... E, ...buradaki bütün o soğuk havaya rağmen... ...orası e, yazın ortasındaydı... ...o bakımdan soğuk havadan gidip... ...sıcak ve çok... ...hoş bir e, iklime girmek... E, ...bütün katılımcılar için... E, ...pek hoş oldu güzel bir şeydi iklimde hiçbir yağmur falan da olmadı iklim açısından idealdi hatta bazı arkadaşlarımız maalesef İstanbul'dan kalkan uçakların 7 ve 8 Ocak tarihinde kar fırtınasından dolayı kalkamamasından dolayı oraya ya gelmekte güçlük çektiler bazıları da gelmekten tamamıyla vazgeçip burada kalmayı tercih ettiler evet. ben bir gün evvel gitmiştim benim başıma öyle bir şey gelmedi Şili, işte artık ortanın üst taraflarında yer alan bir ekonomik seviyeye sahip. Bize benziyor, yani insanları sıcak, o bakımdan da bir yabancılık çekmek Türk açısından, bir Türk insan açısından tek söz konusu olmadı. İşte konferansı Santiago'nun güzel konferans bir merkezi var, tam nehrin kenarında. Orada yaptılar. Hayat evet, hoştu, şehrin biraz uzakça bir kısmında fakat e, trafikten uzak olmanın da tabii kendi başına bir çekiciliği vardı. Bu konferansta Gülkan Bey yaklaşık olarak e, 2800-3000 civarında katılımcı. Ciddi rakam hocam. Değil? Evet. E, daha fazla olduğu zamanlar olmuştur. E, i̇şte 2008'deki Çin'deki, Beijing'deki konferansı zannedersem daha fazlaydı ama... Şili'nin birazcık ücra bir dünya köşesinde yer aldığını düşünecek olursanız bu rakamda hiç fena değil. Özellikle tabii Güney Amerika'dan gelenler vardı. Çin'den ve Japonya'dan ve Amerika'dan gelenler vardı. Avrupa'dan da hatırı sayılır bir katılım gerçekleşti. Ve konferansı düzenleyenler işte öğrencilerden ve ekonomik durumu o kadar iyi olmayan ülkelerden gelen delegelerden de tam katılım ücretini talep etmediler. Bu da katılımı artıran bir faktör oldu. Her zaman olduğu gibi e, konferansın e, bir takım e, özel başlıklar altında yer alan sunumları vardı. Bir defa e, yaklaşık olarak 12 tane davetli konuşmacı vardı. Davetli konuşmacılar kendi konularında dünyada söz sahibi olan e, temayüz etmiş kişiler oluyorlar. Ve onlara kendi e, uzmanı oldukları konularda Neredeyiz ve buradan niye, nereye gidebiliriz başlığı altında görüşlerini aktarmalarını istediler. Bu tabii e, her zaman için fazla ilgi çeken başlıklardan bir tanesi oluyor. Onlara da zaten genel oturumların yapıldığı büyük salonlarda yaptılar ki katılım çok fazla olsun diye. Bu bakımdan e, gayet tatmin ediciydi. Yaklaşık e, 90 tane özel oturum düzenlendi. Bunlar da katılımcıların kendi açılarından daha detaylı bir şekilde ele alınmasını gerekli gördükleri özel konuları e, içine almaktaydı. Yani bunlar aklınıza gelebilecek çok çeşitli e, başlıklar altında. İşte bina şartlamalarının uygulanması, sigortadan tutun, e, bazı özel binaların depremlerdeki performansın hesaplanması ile ilgili şeyler... Kültürel mirasa giren e, tarihi binaların depremlere karşı güçlendirilmesiyle ilgili özel oturumlar vardı. E, binaların çökmesinin ihtimaliyle ilgili oturumlar vardı. Dediğim gibi yani son derece geniş bir spektrum, geniş bir yelpaze içerisinde yer alan özel başlıklar vardı. Bunların dışında e, ilk defa olarak Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı'nda denilen bir e, yeni usul Vardı. O da e, münazara yani bir konunun e, bir tarafının e, iki tane e, aksi düşünceye sahip insan tarafından incelenmesi ve aynı bir münazarada olduğu gibi kimin haklı olduğunun ortaya e, bilimsel sahada tabii ve argümanlarla korunması bu da çok enteresan bir şeye yol açtı. Çünkü mühendislikte hiçbir şey art ve gibi değildir. Her zaman gri mevcuttur mevcuttur. Herhangi bir konunun, herhangi bir başlığın, herhangi bir bilimsel çalışmanın nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yüz bir fikir birliği yoktur. Onun bir karşılıklı tartışması, karşılıklı değerlendirmesi ve haklı olan, haksız olan noktalarının ortaya kurulması çok ilgi çekti. Bunlar da o büyük salonlarda yapıldığı için katılım binlerle ifade edilir Şimdi şeyler de oldu. Bunun dışında da normal işte 2800 tane makalenin veya bildirinin diyelim sunulduğu bazıları poster şeklinde bazıları da sözlü olarak aktarıldı. O sözleri de gayet güzel bir şekilde ayarmışlardı. Genç özellikle araştırmacılar kendi yaptıkları test çalışması olsun veya da bir bilimsel çalışmayı bir posterin veya iki posterin üzerinde özetleyip Onunla ilgili olan insanların ne yaptıklarını anlattıkları bir formatta yapıldı. O da iyi geçti. İşte zaten 4 veya 5 güne sığdırabililenler de bunlar da 9'undan ocağın 13'üne kadar bunlar yapıldı. Cuma öğleden sonra da zaten konferansın artık kapanma aşamasına gelinmişti. Bir sürü insan da artık saatlerine bakıyorlardı uçağa ne zaman yetişeceğiz diye. Burası da kapanış töreniyle son Beş açısından da çok başarılı oldu bence. Evet. E, hocam e, her zaman böyle beş günlük e, oturumlar mı düzenlenir yoksa? Evet, ilk, evet, evet, evet. Geneli böyle formatı, yani. Geneli böyle oluyor çünkü kimsenin e, uzak bir ülkeye gidip orada iki hafta geçecek falan vakti olmuyor. Vakti olmuyor doğru. Yani, e, en iyi format yani yüz yüze karşılaşmak için beş bir çalışma haftası en iyi oldu. Tabi her zaman olduğu gibi konferanslardan önce ve sonra e, isteyenlere özel turlar düzenlemişlerdi. Çinli'nin muhtelif yerlerini görmek isteyenler de o şeylere, turlara özel iştirak ettiler ama o tabii konferansın bir parçası değil o parça için e, turistik tarafıydı. Evet. E, ben e, siz de tabii e, önemini belirttiniz. Bu münazaralar konusunda hemen e, bir şeyi sormak istiyorum. E, sonuçta tabii ki iki fikir karşı karşıya geliyor. E, sonuçta bir e, hakemlik sistemi var mı? Bir jüri var mı? Ee, doğruya, yanlışa nasıl karar veriliyor veyahut da bu sadece dinleyicilerin takdirine bırakılan bir konu halinde mi ele alınıyor? Bu, Gürkan Bey, dinleyicilerin takdirine bırakılmış e, konulardan bir tanesiydi. Yani bir, ne bileyim, bir e, siyasi e, platformda olduğu gibi değil, e, seyirciler veya yani dinleyiciler... E, düşüncelerini bir oylama şeklinde de ifade etmediler. Ama enteresan oldu. Yani ilk defa olarak ben çok de enteresan hakikaten. Ee, nasıl olmalı? Yani ben de e, laf aramızda bu münazara yapanlardan bir tanesiydim. Evet. Ben bir Amerikalı ile münazara ettim. Yani onun da kendisine göre haklı olduğu noktalar var. Benim de kendime göre haklı olduğum notlar vardı. Ben birazcık daha işi hafif tarafından aldım. Yani biraz mizah ve şeyler kattım içerisine ve katı sadece bilimsel denklemlerin ifadesi şeklinde değil de birazcık daha esprili bir halde geçtim falan diye. Bu hoşlarına gitti insanların. Yani iki tane yapıldı zaten bunlardan. Bundan sonra beş tane yapılacak. Sana dersem bundan sonra konferansı Japonlar 2020 yılında esati yapacaklar. Evet onu bunlardan, da soracaktım. Evet, 2020'ye mi e, evet, belirlendi? Evet. Bundan sonraki e, 2020'nin Eylül ayında veya Ağustos'un sonunda Sendaire yapılacak. Sen daha hatırlarsınız 2011'deki bu. Evet çok bir iyi bir hatırlıyoruz. En fazla işte Tsunami dalgasının gelip insanları etkilediği işte kimisinin hayatına mal olan dalganın olduğu yerdeki en büyük şehir. Orada yapılacak. Hem Japonların o bölgenin işte geçen 9 yıl içerisinde Yeniden restore edilmesi, yeniden ekonomik faaliyetin ilişki haline gelmesiyle ilgili olarak neler yaptıklarını göstermek istiyorlar. Hem de tabii ki Sendai'nin dünya deprem Tarihinde özel bir yeri var. Çok Bu özel yeri var. Millahketin yer aldığı yer olarak. 2015'te de zaten Birleşmiş Milletler uluslararası afet riskini azaltması konferansı da orada galiba. Bir deziaster Evet. Evet. Birleşmiş Milletler işte 2015'te 2030 yıllara. Evet. Karşı mücadelenin ana hatlarının siyasetinin belirlendiği Birleşmiş Milletler dokümanının hazırlandığı şeyde. Hükümetler arası toplantıyı da orada yapmışlardı. Tabii onun da ayrı bir mesajı kendi içinde vardı. Hocam şimdi e, s, e, bu Türkiye'de son zamanlarda bu yönetmelik falan değil hazırlıkları da bitmek üzere e, bildiğimiz kadarıyla. Deprem Mühendisliğinin bugün geldiği nokta açısından bu konferans herhangi yeni bir ufuk açtı mı? Yeni bir e, yönelmeyi e, işaret etti mi? Yoksa e, yani insanlar şu andaki mevcut yapı içerisinde devam ediyorlar çalışmalarına mı e, demek ki? Doğru olur. Benim e, o mühendisliğe sırasında ileriye sürdüğüm görüşlerden bir tanesi şuydu. Hünepen mühendisliği veya mühendisliği teknoloji alanında e, tabii yapılması gereken çok daha fazla araştırma işte bulunması gereken genel prensipler vesaire var. Fakat e, normal sıradan insanların, şehirlerin falan korunması için elimizde yeteri kadar bilgi ve tecrübe var. Bütün mesele bunların uygulamaya geçirilmesi. Esas dar boğaz orada oluyor. Yani biz her şeye rağmen insanlığı, insanları, toplumları, ülkeleri veya o bölgeleri depreme karşı tam olarak koyacak bütün gerekli idari olsun, teknolojik olsun ve hatta belki de mali olsun yürürlüğe koyamıyoruz. Bunun bir sürü sebepleri var. Ee, para tabi sonsuz değil orada bir şey var Teknolojinin hayata geçirilmesinde idari zorluklar var İnsanların öncelikleri fazla Başka alanlarda oluyor Ekonomik zorluklar ee, Geldiği zaman da işte O ismenden e, şeyin, Seviyenin e, hala ulaşılabilir e, Bulunmamasına yol açan Durum Birleşmiş Milletler'in yaptığı Bir beyaz e, kitap yayınlıyor işte Yaparsanız şunları Toplumunuzu, ülkenizi, insanlarınızı koymuş olursunuz. Ama bunu ortaya koymak başka, bunları gerçekleştirmek bambaşka bir şey. Bakımdan konferansta ele alınan konular, konular hepsi birer küçük artımsal iyileştirmeye doğru giden şeyler. Ama tek başına bir devrim gibi bir ilerleme, bir yeni prensibin bulunması, bunun yapıldığı takdirde her şeyin birlikte, ...Külistanlık olacağını ileriye sürmek mümkün değil. Fakat şunu e, gördüm orada. Bir defa e, giderek... E, ...gittikçe artan bir... E, ...sayıda... ...yapıların, binaların veya köprülerin... ...önemli şeylerin... ...deprem izolasyonuna... ...izolasyonu teşhis edilmesi... ...yaygınlaşıyor. Çünkü bunun teknolojisi e, kabul İlginç. ediliyor. Bununla ilgili... ...yönetmelik ve hesaplama usulleri... ...artık olgunlaşmaya uygun, doğru gidiyor o bakımdan popülerize olması Tabii ki e, toplumların varlıklarının korunması açısından e, çok e, istenilen bir gelişme bu ikincisi e, işte depreme maruz kalabilecek e, toplumların e, kaldıkları takdirde yeniden e, ekonomik olarak eskisi seviyelerine gelmesi için e, sigorta mekanizmalarının hayata geçirilmesi, para kaynaklarının, para akışlarının düzenlenmesi konusunda hükümetlerin yürürlüğe koyduğu yöntemler var. İşte mesela Türkiye'deki bu tavsiye bunlardan bir tanesidir. Bunun da yaygınlaşmaya en azından niyet bazında yaygınlaşmaya doğru gitmesi benim yaptığım gözlemlerden bir tanesi. Bunun yanında işte dediğim gibi teknolojik de bir gözden geçirilmesi işte sıbalaşmanın artık bir tehlike olmaktan çıkarılması için zeminlerde yapılması gereken iyileştirmeler, yüksek binaların, çok yüksek binaların deprem bölgelerinde yapıldığı takdirde bunlara karşı uygulanacak özel hesaplama yöntemlerinin ve inşaat tekniklerinin nasıl olacağı konusundaki fikir tatilleri. Bunlar tabii önemli şeyler. Mesleğin bir CETE şeklinde ilerlemesine katkıda bulunan ana başlıklar. Hı hı. E, bu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Yani esasında şu anda deprem mühendisliğinin karşısındaki en önemli sorunlardan bir tanesi e, uygulanabilir, takip edilebilir, kontrol edilebilir e, ve de ekonomik bir e, şey e, mühendislik hizmetinin e, genele yayılabilmesi mi? Evet, yani, e, yani prensipler e, ortaya konulmuş, bunların da doğruluğu e, gösterilmiş, ispatlanmış. O prensiplerin daha rafine hale getirmesi için, mesela bizde yapıldığı gibi deprem yönetmeninin e, işte, redise edilmesi, daha iyi hale getirmesi, daha çok güvenliği temin edecek hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar her zaman için var. Ama e, bunun gerçekleştirilmesi sadece... E, Mali açıdan takım tedbirleri getirerek yapamıyorsunuz eğitiminizi mühendislerin o tecrübeye o becerley kazandırılması mühendislere onlar da başka zorlukları veya başka başka problemleri içinde barındırıyorlar yönetmeklikleri en iyi bir şekilde hazırsızlarsınız da eğer onu hakkıyla anlayan onları hakkıyla pertlik edecek insanları bir taraftan da yetiştir yetiştirmezseniz tabii ki genel olarak e, güvenliğinizi e, garanti altına almak konusunda kusurunuz eksiğiniz var demektir. Şey, kendi kendini test eden deprem dayanıklı binalar yapmak galiba gerekecek sonuçta insan faktörünü ortadan kaldırmak için değil mi? Binaların içerisinde Ama... herhangi böyle bir bir takım özel, yapısal şeyde kritik noktalara bazı şey algı alkaçlar koyup ya da taşıdı. Işte algılama şeyler cihazları koyup onların kontrol etmesi falan mı düşüneceğiz acaba? Vallahi binaların artık önümüzdeki yüzyılda yani artık 20. yüzyıldayız ama yüzyıl sonrasında bakacak olursak herhalde o zamanki teknoloji şimdiki gibi pasif değil çok daha aktif, akıllı, düşünebilen ve dışarıdan gelen etkilere karşı gardını alan yapılarında ise binalar olacağına ben Yüzde yüz eminim. Yani binalar şimdiki gibi böyle hiç e, düşünmeyen, hareket etmeyen, e, karşı tedbir getirmeyen sistemler değil. E, onların tam tersini gerçekleştiren cihazlar, mekanizmalar, belki kompüterlerin devreye girmesi mi ...falan çok daha güvenli ya, hale getirilecek. En ya, azından önemli. Yani şey. Ulaşım sektörüne baktığınızda mesela... ...işte bu e, uçaklarda filan ...çok güzel şeyler var. Yüksek ee, teknoloji. Yüksek te yüksek teknoloji e, kaza önleme e, sistemleri var. Binalarda da esasında... ...yapım hataları ve mühendislik hatalarına karşı... ...ve bunu ne bileyim... E, ...benzer şeylere karşı, risklere karşı... Da ...böyle bir şey geliştirilebilir mi diye... Aklına gelmiyor değil insanlar. Tabii tabii. Ama tabii, tabii, uçak sanayi de genel olarak inşaat sanayi de, aynı seviyede değildir. Yani büyük bir uçağın içinde 400 tane yolcusu olan bir uçağın e, düşmesi, kazaya uğraması bu kadar insanın hayatını kaybetmesi toplumların hiç kabul edebileceği bir şey değildir. Bu uçak sanayi için bir felaket olur. Onun için o uçaklarda. Düşmeyecek insanların canlarını ve manlarını tehlikeye atmayacak ne kadar e, güvenlik tedbiri varsa hepsi yürürlüğe konulmuştur ve bunlar da insan faktörüne bağımsız hale getirilmiştir. İşte hepsinde otomatik olarak komütörlerin e, sezdiği anormal durumların hemen düzeltilmesi için bir sürü çok karmaşık sistemler yapılmıştır. E, Tabi bina e, o şeyde değil, o teknolojik ilerlemişlik e, seviyesinde değil ama niye olmasın? Yani bunlar iki üç sene belki e, inşaat teknolojisini düşünün, şimdiyi düşünün ne kadar düşünemeyecek kadar ilerleme var. Niye bundan yüz sene sonra ona benzeyen bir atılım, işte bu küçük küçük adımların bir araya gelmesiyle gerçekleşmedi. Evet, evet, Onların evet. da olmaması için. Fütüristik şey bir yaklaşımla mı bu şekilde düşünmek mümkün? Evet. <gülüyor> evet hocam, size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, her e, bu konuşmanın sonunda bir şey, bir pekâim e, yapma müsaade. Lütfen, derken, tabii bu, ki, tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> bu konferans sırasında da e, bendeniz, e, bu Fakir Dünya Deprem Merkezi Birliği tarafından e, şeref üyeliğine getirildi. O, çok tebrik e, e, ediyorum hocam. Onur etmiştir. E, yani Türkiye'den ilk defa olarak birisi. Evet. bu paye elarek görüldü. O da benim için küçük bir bitişte dipnot olarak söyleyebilirim. Hepimiz için siz, kutluyoruz siz hocam. Kutluyoruz. Sağ olun. Çok sevdiğimiz bir konudur. Çok çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Ee, i̇yi günler. Diliyorum. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Evet, e, profesör, doktor Polat Gülkan hocamızla konuştuk. E, ben hemen bir iki şeyi de ilave etmek istiyorum. Şimdi 2004 yalnız yılında. Yalnız Türkiye dünya deprem mühendisleri onur e, şeyi, o, evet. onur üyesi olduğunda hatırlatalım işte. Evet Evet, 2004 yılında NATO bilim ödülünü, 2007 yılında ise Türkiye'deki bilim insanlarına. Tevdi edilen en yüksek payı olan TÜBİTAK bilim ödülüne layık görülmüştü. Ee, tabii ki bu Çin'in Beijing şehrinde yapılan 14. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı sırasında da... ...genel kurul toplantısında bu kuruluşun 2010-2014 dönemi için başkanlığına getirilmişti. Ee, yani çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de... Bütün dünyada son derece etkili olan evet. bir hocamız Polat Gülkan'a çok çok teşekkür ediyoruz ve kendisini... Tebrik kutluyoruz. ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, efendim bu haftaki Altın Saatler programını Elvan Can ile birlikte sunduk ve burada süremiz doldu. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.